Avrupa Parlamentosuna farklı yazılı soru önergenin cevaplandıran Füle, Komisyon Türkiye'nin enerji faslında müzakerelere başlayabilmek için yeterince hazır olduğunu düşünmektedir diyor. Füle enerji piyasasının düzenlenmesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin teşviki ile nükleer enerji güvenliği gibi konularda Avrupa Birliği'ne müktesebatına uyumu öngören enerji faslının açılmasına henüz tüm üye ülkelerin onay vermediğini bu nedenle de resmi açılış kriterlerini Türkiye'ye iletemediklerini bildirdi.